Hocam kandil gecelerini ibadetle gündüzlerinde oruçla geçiriniz sözünde evet. gündüz olarak kastedilen hangi zaman dilimidir diye soruyor. Evet. Örneğin perşembeyi cumaya bağlayan gece kandil ise orucu perşembe günü mü yoksa cuma günü mü evet. tutmak gerekir diye sormuş. Buyur Şimdi hocam. şeri olarak yani şeriatta akşam her zaman gündüzden önce gelir. Mesela bugün salı gün gündüzüydü hı hı. ve şu anda... Henüz güneş batmadı ama güneş battıktan sonra artık çarşamba günü başlamış olur. Dolayısıyla çarşamba gündüzün akşamı güneş battıktan sonra başlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselamun Mesela Şaban ayının 15. günü için, beraat gecesi için, gündüzünü oruçlu geçirin, gecesini ibadetle geçirin derken gecesi gündüzden öncekidir. Mesela Efendim regaib kandili için söyleyelim. Mesela hı hı. perşembe günü ne yapıyoruz? Perşembe akşamı. Gündüzü cuma günüdür. Hı hı. Dolayısıyla gündüz geceden sonra gelir. Ancak bizim halkımız nezdinde biraz farklı algılanmış. Her zaman gündüz oruçlu geçirilmiş. Mesela miraç kandili ise eğer hı hı. bu akşam. Gündüzü bu gündüz sayılarak telakki edilmiş. Ve aslında ertesi gün gündüzdür yani. Dolayısıyla imkan varsa iki günde oruçlu geçirilir ama bunu bilmek lazım. Mesela teravih namazında yarın Ramazan gündüzü ise ilk orucu tutacaksak kayar. teravih namazını ne zaman kılıyoruz? Bir gün öncesinde akşamdan. başlıyoruz. Çünkü evet, Ramazan akşamdan. o zaman evet, başlıyor. Doğru, doğru. Ramazan akşamı başlıyor. Nitekim Hı -hı. Ramazan'ın son günü teravih namazı kılmıyoruz. Neden? Güneş battıktan sonra bayramın birinci evet. günü başlamış oluyor. Evet. Dolayısıyla böyle bileceğiz. Yani akşam daha sonra gündüz.